Alhamdulillahi Rabbil Alemin Vel Aqibatu Lil Muttakin Ve salatu ve selamu ala ve nebiyina ve şefi'ina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Euzü billahi minas ألا إن أبلي الله لا خوف عليهم ملاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم <Gülüyor> çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Ladikli Hacı Ahmed Ağamızın feyzi ve nuru içerisinde toplanmış bulunuyoruz. Cenab-ı Hak bu necip ve asil milletin Ahmedlerini daim ve çok etsin inşallah <Gülüyor> Muhterem ümriller dünya her şeyiyle göz önünde ve belli aslı ve yaratılışı itibariyle darul fiten darul mihne darul meşakka darul imtihan bütün bunlarla beraber aldatıcı ve fani bir âlem kıymetli yönü Akif'in ölüm anında dünyanın hakikat olduğunu anlayacaksın dediği manadır ahirete hazırlık yeri mezraatü ahirah oluşudur dünyanın mana yönü Hakikat, yönü, ehemmiyet ifade eden tarafı bu. Aziz cemaat. Eğer dünya gaye edinilirse korkunç aldanıştır. Eğer dünya olduğu gibi görülür ve anlaşılır da ahiret tedariki, ahiret azı hazırlamaya yönelirse bir mümin fevkalade mana ifade eder. ...sonunda çok tatlı ve mübarek şeyler çıkar... ...aziz kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim... وَمَلْ حَيَاتُ dünya illa metaul gurur" ...diyor. Her şeyiyle dünya hayatı... ...mücerret dünya olarak aldığınızda... ...gurur metaıdır. Kimi makamına aldanıyor... ...kimi çalımına aldanıyor... ...kimi salahiyetine aldanıyor kimi bilgisine, irfanına aldanıyor, kimi mal servetine aldanıyor. Ve hakeze ve hakeze. Meta'ul gurur. Ama <gülüyor> Ahmedamız gibi ehli hak için ve onun yolunun yolcuları için bu hiç böyle değil. Malin de, servetin de, makamın da bir emanet olduğu, Cenab-ı Hak tarafından sorulan bir sual olduğu ve Allah yolunda kullanıldığı zaman ancak fayda vereceği anlaşılınca zararı def edilmiş, hayır için kullanılmış oluyor. Ben cemaatime evvela bunu tembih ediyorum bu vesileyle. Sakın ol ki dünyaya aldanmayın. Muhtemelen ünlüler, buraya bu kadar yeter. Şimdi bu dünya ki kısaca formül vermiş oldum enbiya müstesna bir de velilerin yüksek neşeye sahip olanları müstesna hakikat gözüyle dünyayı böylece gören kullar müstesna alem korkunç bir akış içerisinde yüzüp gidiyor görüyorsunuz sonra da iyice tadı kaçtı <gülüyor> yani dünyanın eyce tadı kaçtı muhterem Müslümanlar. Ya! Eskiden bir hiç olmazsa safiyeti vardı, süruru vardı, kendine göre neşesi vardı, hayatta bir güzel akış vardı, mana madde üzerine galipti. Mesela memleketimizde bir Selçuklu devrini, bir Osmanlı devrini ele aldınız muhterem Müminler. İmanın şahlandığı İslam'ın şahikalara tırmandığı, gönül ehlinin saygı gördüğü, Allah dostlarının ihtirama nail ve masal olduğu devirleri düşününüz. Dünyanın bir tadı vardı o zaman. Dünya olduğu halde. Şimdi ise ne hikmettir bilmiyorum muhteremimiler. Eyce kendi yaşadıkları dünyayı kokutmakla, yıpratmakla, elpimiş hale getirmekle meşguller. Ama ben size bakınız bir hatıramı söyleyeyim. Biraz tuhaf bir de tabir ama Hacı Veysa'da Mustafa Efendi Hocamız Hazretlerinin minberde söylediği söz bu. Onun için ben de Ladi'imizin kürsüsinden aktarıyorum. Bir gün Hoca Efendi Hazretleri Azizye'nin minberinde şöyle bir şahlandı da kayna kahbenin pazarı kaynağı Çuvaldızı bulan buldu dedi. Hacı İsaade Hocamız. Yani dünya her haliyle kaynaya dursun. Ahmedan'ın cemaati biz elmas çuvaldızı bulmanın derdiyle yaşayacağız inşallahü teala. Yani nereye bakarsak onu göreceğiz. Nereye gidersek ona doğru gideceğiz her halükerde Rabbimizin rıza yolundan ayrılmayacağız inşallah muhterem müminler cemiyetlerin toplulukların cemaatlerin ve kavimlerin huzur ve rahatı için içlerinde büyük insanların bulunması çok lüzumlu yani belaların musibetlerin felaketlerin faciaların defi için bir cemiyetin içerisinde Allah'ın alnından öptüğü has kulların bulunması şarttır, lazımdır, elzemdir muhteremiler. Çünkü ladikli Hacı Ahmed'a'mız gibi tabi mertebe itibariyle ondan çok yüksek olanlarda var mertebe itibariyle ondan düğün olanlarda var. Ricalullah'ın böyle kademe kademe kemal neşeleri ayrı ayrı muhterem Müslümanlar. İsterseniz ben onu size, lafzını elimdeki Hafız Ebu Nuaym'in hilyetül evliyası ibareyi açıktan okumadan bugün dersimiz sadece artık ehli kemal ve velilerden bahsedeceğiz. Evet. Ahmet etrafında dönüp duracağız. Sonra da bir kucaklaşıp kürsüden ineceğiz inşallah. Cemiyet içerisinde Küçük mertebede olan, ilk mertebede olan velilere üç yüzler diyoruz muhterem Müslümanlar. Yeni vazife almış, manen Allah tarafından görevlendirilmiş. Hazreti Adem aleyhisselamın kalbi üzre, Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar, Hulubuhum ala kalbi Adem aleyhisselam. Beşeriyetin atası Adem aleyhisselam. Onlar bu neşeyi alınca, ve atasının cemaate merhamet ettiği gibi etrafa merhamet ederek devamlı bu milleti necibenin manen hizmetinde olurlar. Bir derece bir rütbe ilerlediği zaman onlara kırklar diyoruz. Evet muhterem Müslümanlar. قُلُوبُهُمْ عَلَى kalbi Musa عَلَيْهِ السَّلَاتُ Bunların kalbi, Kelimullah Musa Aleyhisselam'ın kalbi üzerinedir. Cenabı Hak Celle ve Ala Hazretlerinden re'sen ilham alma neşesine sahipler. Nasıl ki Musa Aleyhisselam tur Sina'da Mevla-i Mutealimizle minverai hicab bir ağaçtan yükselen manevi lavlar ve nur içerisinde kitabı izzeti duyardı. Bu kıtlar dediğimiz zümre de Cenab-ı Hakk'ın secere-i kalplerine hıtabını aynen duyar ve hissederler biraz daha kıdemli, kanatları biraz daha güçlü, ümmeti Muhammed içerisinde daha ciddi hizmetler gören insanlar. Biz bunları seviyoruz değil mi Müslümanlar? Yani Allah dostlarına muhabbet ediyoruz değil mi? Ya, ya. Çünkü Allah'ı severim diyen onun sevdiklerini de sevecektir bu tabi'i ve kaide. Şaşmaz usul. Tamam mı muhterem sumalar? Bir kimse Allah'ı severim diyecek de, onun sevdiklerini sevmeyecek. Yok, alemde böyle bir yaşantı yok. Böyle bir kaide yok. Böyle bir yol yok muhterem Müslümanlar. Allah'ı sevenler, Allah'ın sevdiklerini. Kim onlar? Evvela peygamberler, muhterem mümküler. Enbiya-i biz Müslümanlar olarak 124.000 enbiyayı, hani büyüklerini saydığımızda Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Rahman İbrahim aleyhisselam, Kelimullah Musa aleyhisselam, Ruhullah İsa aleyhisselam, Ül-Az peygamberler diyoruz bunlara ve bunların etrafında geçen bütün enbiya. Risalet vazifesi, nübüvvet vazifesi verilmiş insanlar evvela bunlara muhabbet ediyoruz. Bütün bunların üzerinde adeta şemsiye halinde ve bütün enbiyanın kemaliyle gelen en büyük peygambere zirveleşen ve şahikalaşan sevgimizle, muhabbetimizle sarılıyoruz. Kim o muhterem Müslümanlar? Bizim peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri Ya Rabbi bizi nefes alıp verinceye kadar, adım atıp kaldırıncaya kadar, saniyede olsa Peygamber Efendimiz'in yolundan, izinden, sevgisinden, sünnetiyle amelden ayırma Allah'ım! Ve inanın her şeyimiz ona vuslat için. Müslümanlar, ladikle Hacı Ahmed'a'yı sevenler, her şeyimiz Allah'ın yüce Resulü Hazreti Muhammed'in yoluna feda olsun. Ya, ya. Ya. Ya. Hani altı buçuk ay orada huzurunda kalıyoruz. Peygamberimiz Zişan Efendimiz'in dudaklarımızı eşiğine yanaklarımızı ayak izine koyuyoruz ya. Devamlı münavcatım bu. Bilirim ben beni. Ya Rabbi. Şair ne kadar özü söylemiş. Bilirim ben beni. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de ihsan olayım ya Resulallah diye evet dudaklarımız Eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açık, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz. Ya Rabbi bu Necip milleti Hazreti Muhammed'in yolunda daim kıl diyoruz teala. Muhterem Müslümanlar, evet asıl meseleyi Ahmed Ağmız'a getireceğim. Kırklardan sonra Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, yediler vardır, bunlara ebdal diyoruz. Kullar içerisinde yediler vardır, bunlara ebdal diyoruz. Peygamber Efendimiz de eserde, hadis-i şerifinde onu kaydetmiş, ebdal diyoruz bunlara. Kulubuhum ala kalbi İbrahim aleyhisselam. Yedilerin kalbi, Hazreti İbrahim aleyhisselamın kalbi üzredir. Yani muhterem müminler, Ahmedamuz, Amos, oraya getireceğim dedim ya bir mukaddimeyle, Ahmedamuz kendisi ebdaldendi yedilerdendi. de 25 sene sohbetimiz var kendisiyle müminler ya öyle size hayali Konya'dan gelip sıradan bir hoca olarak konuşmuyorum haberiniz olsun. Ladikli Hacı Ahmedanuzla 25 sene sohbetimiz var. Gece gelirdik, gündüz gelirdik. Pazar gelirdik, hafta içinde gelirdik, saatinde gelirdik, saat dışı gelirdik. Bizi hüsnü kabulle kabul eder, kucaklar, bağrına basar. Çok zaman geldiğimizde de gece sabahlardık odasında, Ahmet odasında. Gece yarısına doğru biraz yaklaştı mı saatler? Hocam siz şuradan yatağı yorganı indirin, istirahat edin, ben şöyle bir vazifeye gideyim geleyim derdi. İçinizde bu manayı, bu sözü anlayan var, anlamayan var. Anlamayan, anlayanlar anlamayanlara söylesin, rastlatın hocanın hesabını, tamam mı Muhterem Müslümanlar. Amuz vazifeye gider ama her gece ya ya ya, ya. Bugün toplandı, toplantı kabe'nin kurbundaydı der. Gece toplantısı. Bugün toplantı huzuru Peygamberi değil der. Bugün toplandı Hindistan'daydı der. Bugün toplantı Amerika'daydı der. <gülüyor> ya hocam, demek bir gece içerisinde Ladikli Hacahmeda Amerika'daki ruhani toplantıya katılıyor, tekrar şafağa doğru dönüyor, sizinle kucaklaşıyordu öyle mi? Ey vallahi öyle. Ya hani Aziz Mahmudu Hüdâi diye bir zat var muhterem Müslümanlar gençler onun tiyatro bantı da var. Banta öyle sahne şeklinde, temsil şeklinde almışlar. Aziz Azil u Hüdayi Hazretleri mahkeme başkanı, şer'i mahkeme reisi Osmanlılar devrinde kendisine bir talak meselesi geliyor. Koca hacca gideceğim diyor, hacca gideceğim diyor, hacca gideceğim diyor. Nihayet bu sene hacca gitmezsen benden boş ol hanım diyor. Şağın böyle yapmayın ha tamam mı? Allah nasip ederse sadece gideceğim deyin orada kalsın. Aziz Mahmutu Hüdayi'nin gününde bir aile reisi böyle söyleyi veriyor. Eğer bu sene hatun hacca gitmesen benden boş ol diyor Farza. Hacca beş 6 gün kala hanımcağız kalkıyor efendi diyor sen haccada gidemezsin gidemeyeceksin de bu halde ben artık seninle ilgiyi koparmış olacağım diyor talak verdin çünkü diyor gidiyor mahkemeye aziz Mahmudu hüdayisi yok o zamanlar kadı mahmuda varıp şikayet ediyor durum bu efendim diyor ben bu efendiden boşanacağım diyor çünkü artık bununla benim ilgimin kalması bunun hacca gitmesi mümkün değil diyor muhterem Müslümanlar uzatmayayım vaktimde çok dar ama mesele anlaşılsın diye böyle bir latifeyi söylemeye mecburum. Mahkemeye çağrılıyor. Adamcağız mahkemede hakim ifadesini alıyor. Kendisine deniliyor ki, şu Ulu caminin önünde bir eskici Mehmet Efendi var. Sen onunla bir görüş bakalım. Eskici Mehmet Efendi'ye varıyor. Efendim mesele bundan ibaret manevi dergahınıza dehalet ediyorum bana himmet edin diyor hacca üç gün kala ver elini diyor yum gözünü bas ayağımın üzerine aç gözünü Kabe-i Muazzama'nın karşısında kâbe i Muazzama'nın karşısında İmamı ı Nebevi, Şam'da medresesinde kapıcı her gün kapıyı kitler sabahleyin kalkar ...büyük kapının koskoca kilidi açık. Kapıcı. Bu benim için de mesuliyet... ...intihaç eden bir mesele. Nasıl olur bu? Şöyle birer geriye çekiliyor. Gece yarısı olunca imamın evi, ...hak eri koca sultan. Ulan ona kilit milit mi dayanır hiç? O isterse semavatın... ...kapılarını gümbür gümbür açar ruhani hayatıyla arşa doğru uçar. Kimse de eteğinden tutamaz. Hocam pek masal anlatıyorsun yahu. Ya. Bugünümüzün dünyasında en ciddi hakikatler masal diye anlaşılır ve telkin edilir hale geldi. Dünyayı bu kadar kokuttular muhterem Müslümanlar. Ama ladikte toplanan Ahmed'e sevenleri Dünya onlara da kalmayacak. İlahi aşk, Rabbani neşe, Muhammedi nur, şayikalar ve zirvelere tırmanacak inşallah. Yahu, mülk Allah'ın, mahlukat kullar Allah'ın, din de Allah'ın. Elâ lehül halku vel emr, <gülüyor> halk ve emir de Allah'ın. Kainatta cari bir tek hakimi mutlak var, o da yüce yaratıcıdır. Onun için biz yeyse düşünmüyoruz. Ben 49 senedir kürsüdeyim, Müslümanlar, bu sene 49. sene kürsüdeyim, Cemaati hiç ümitsizliğe götürmedim, yeyse götürmedim, daima ısrarla söylüyorum, iyi gün göreceğiz Müslümanlar Teala. İmam-ı gece yarısı kalkıyor muhterem müminler kapıya doğru varınca koca kilit şangır şangır kendiliğinden açılıyor ya ya ya Ahmet anlatmak için bunları söylüyorum size. Masal anlatmak değil gayet. Açılıyor çıkıp gidiyor. Arkasında bakıyor bir ayak sesi. Dönüp bakıyor. Medresenin bekçisi. Oğlum ne arıyorsun burada? Efendim bugün Peşinizi bırakmam diyor. Nereye gidecekseniz ben de gideceğim diyor. Evet. Olmaz efendim diyor. Evet. Yoksa diyor başımı ayak izinize kor ruhumu teslim ederim diyor. Peki gel bakalım yum gözünü diyor elinden tutuyor şöyle. Gözünü açıyor Kabe'nin karşısında. Sabah kadar tavaf edip ibadet ediyorlar. Ben gidiyorum diyor İmam-ı Nevevi. Efendim ben de kalmam diyor. Geliyorlar medresenin önündeler. İmam-ı Nevevi de böyle. Hacı ve Mustafa Efendi Üstadım, Konya'mızın manevi kutbu sayılırdı. Bir gün öyle diyor, Mısır'da Celalettin'in Suyuti Hazretleri, müridanından birine ben şöyle bir gece ibadetini kâbede yapmak istiyorum diyor. Efendim bende kalmam diyor, sadık bir müridi, Celalettin'in Suyuti, Hasaisi Mustafa denen dev eserin sahibi devrinin ilmi hadiste müceddidi kendi ifadesiyle muhterem Müslümanlar Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın Teala. efendim bende de gideceğim bırakmam üstadımı bugün diyor aynen üstadımın söylediğini söylüyorum 7 adımda Mekke'ye geldiler diyor ibadet ettiler tekrar dönüşte 5 adımda Kabe'ye geldiler Kahire'ye geldiler diyor. tekrar dönüşte 5 adımda Kahire'ye geldiler diyor söyleyeceğim şu Kadı Mahmud'un karşısından ayrılan o talak veren adam, eskici Mehmet amcayla yum gözünü diyor, Kabe'nin karşılığı var, haccı diyorlar, hemen dördüncü bayram gün, gel bakayım diyor, Bursa'ya geliyorlar. Mahkemeye tekrar varıyorlar, efendim diyor, köylü amca, talak veren amca. Efendim diyor, ben hem Mekke'ye gittim diyor, hem de hac ettim diyor, hem de Müzdelife vakfesini yaptım diyor. Mine'de şeytanı taşladın, kurbanımı kestim diyor. Ve farz tavafımı veda tavafımda yaptım, Bursa'ya geldim diyor. Asıl söyleyeceğim şu muhterem Memliler, Kadı Mahmut, yahu diyor benimle alayım ediyorsun diyor. Altı gün evvel gittiyse farzı altı günde sonra on iki günde demek hem gittin hem geldin hem hacetin. Gidiş bir buçuk ay geliş bir buçuk ay muhterem Müslümanlar. Kervan devri tabi. Tamam mı? Kadı Mahmud hesabı biliyor. Sen diyor bırak bu işi. Efendim diyor. Eskici Mehmet Efendi diyor beni aldı götürdü hac etti, getirdi diyor. Ve hem de siz nasıl inanmazsınız ki ilim adamısınız diyor. Şeriat mahkemesinin başkanısınız diyor. Allah'ın dergahından kovulan şeytan diyor, saniye içerisinde şarka gidiyor, karba gidiyor diyor, şeytan olduğu halde. Allah'ın dostları bunu isterse Mekke'ye gidip gelemez mi diyor. Kadı Mahmud, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. İçine öyle bir manevi iniş oluyor ki muhterem Müslümanlar, gönül afakın da öyle bir parıltı meydana geliyor ki, ruhani hayatına yepyeni bir inanç ve güneş doğuyor ki, Kadı Efendinin bütün hüceyratı, şimdi ona atom diyorlar, zerreleri ilahi aşk ve başka bir inançla doldup kalıyor. Neyse onları, Tamam diyor, beraat edildi, nikahınız tamam, evinize gidin. Yalnız, adamcağız şöyle diyor, efendim diyor, eğer benim dediğime pek fazla inanmadıysanız, arkadaşlarım arkadan gelecekler, onlara hep hediyeler verdim diyor. Mahkemeyi birkaç gün talik ediyor, onlar geliyorlar, mahkemede şahitlik ediyorlar. Biz bu zatı, bu Hasan ağayı Arafat'ta gördük, Mürdelife'de gördük, Tavafta gördük, huzuru peygamberi de gördük, bize hediyeler verdi, o hediyelerde aldık getirdik diyorlar muhtarabı Müslümanlar. Ey vallahi Ladikli Hacı Ahmedamız da bu neşenin sahibiydi. Her gece bu gidiş gelişler, bu ruhani seyahatlar, bu Rabbani ve semavi toplantılar Kur'an nuru içerisindeki bu güzel hasbuhallerin içerisinde bulunur. Hatta biz bazen müşkilatımızı Ahmet'a'mıza arz ederdik. Efendim şöyle bir derdimiz var halli için çare nedir diye. Tamam hocam derdi. Şöyle bir gider tekrar gelir. Büyükler bu mesele için şöyle buyurdular derdi. Bak ben size bir tanesini anlatayım Müslümanlar. Şaka olarak, latif olarak anlatayım. Biz 1950'de evlendik. 54'lerde falan yani ailevi bir şey ama mahsur olmadığı için anlatıyorum. Kendi kendimize şöyle bir arsamız olsa o arsaya zamanla da bir temel atsak hiç olmasa dünyada dikili bir ağacımız, bir minderimiz olsa dedik. Efendim. Fahrunüsa mahallesinde Fahrunüsa içinizde bilenler var. Şaybaşı Kur'an kursunun olduğu yer arsa idi. Oraya talip olalım dedik ama Ahmedağamıza sormadan bu işi yapmam ben dedim. Ahmedağamıza geldik. Ahmeda. Şöyle kendi kendimize evde bir karar verdik. Fahrnüşah Mahallesi'nde bir arsa var. O arsa'ya talip olduk. Bunu taksitle ödeyeceğiz filan dedim. Ahmet gitti, gittiği geldi. Mevlana demişler. Tahir hocaya selamımızı söyle sabresin. O arsanın altı cife demişler. Sonra anladık ki vakıfmış meğer. Medine vakıymış. Bak bak bak. Ya yani satıldığı takdirde ne oluyor? şer'i akit bozulunca tabii cüfe oluyor Allah korusun vakıf alanların hepsini bu bakımdan intibah ve uyanışa davet ediyorum Müslümanlar ya ya asli olan mahallinden ma vud aleyhi hikmetine bağlandığı yerden kopararak hele hele öyle o vakfeden zatın hasenatını cari hasenatında keserek vakfı alıyor mülk ediniyor. Geçmiş devirlerde böyle tıriyonlarlık eserler bir avuç çereze, leplebiye satılmak suretiyle ümmeti Muhammed'in vakıfları perişan hale getirilmiştir muhterem Müslümanlar. Ya. Ve şöyle efendiler bakınız, aciptir. Ahmet'i sevenler şöyle oldu bakınız, bunu böyle söyleyince biz hemen kalbimizden o arsanın muhabbetini attık tabii. Tamam, o iş bitti. Sonra buyurdular ki hocaya söyleyin o i̇mam Ebu Yusuf'le İmam-ı Azam'ın hadisesini ha zamanın devrin halifesiyle fıstıklı helva yeme hadisesini bilir sabretsin diye buyuruyorlar muhterem Müslümanlar. Ya Bazen otururduk böyle de li seneler Konya müftiliğinden filan bahsedilir. Hocam bir gün gelecek siz de Konya müftisi olacaksınız derdi. Ahmet'e sen ne yapıyorsun Allah'ın aşkına? Bu kadar dev hocalarımız varken, bu kadar büyük ilim adamları varken biz onların adresi dökmeyi şeref biliriz yahu? Yok hocam, yok gün gelecek Konya müftisi olacaksınız derdi. Olduk yahu, hiç sormayın. Ya ya ya sekiz ay kadar vazife yapamadık. Yani Konyalılara sekiz ay kadar resmi vaazlık valifesini yapamadık, kürsüye çıkamadık. O arada muhterem Müslümanlar. Ladika camidamıza geldik. Sekiz aya, iki, iki buçuk ay var dolmasına. Evet. Ben şöyle boynum bükük. Orta camide namaz kıldık. Eski odası vardı biliyorsunuz. Yokuştan şöyle eski odasına doğru gidiyoruz. Şöyle baktı bana. Tahir hocam dedi. Mahzun görüyorum sizi dedi. Kederli görüyorum sizi dedi. E görüyorsun işte. 6-6,5 aydır vaaz edemiyorum. Bu benim imanımın, ruhumun, kalbimin, varlığımın gıdası. Hayatımın suyu bu benim. Cemaatin karşısına çıkamıyorum kürsüde. Vacifeden ben edilmiş durumdayım. 2,5 ayda 70 gün daha sabredin dedi. <gülüyor> evet efendim. 2,5 ayda sabredin dedi. Eğer ben ölürsem divandaki arkadaşlarıma vasiyet edeceğim, vesikayı alacağız ve derse başlayacaksın dedi arşın sahibi Allah'ı şahit getirerek söylüyorum 70. güne doğru filan mahkemeyi kazandık beraat ettik, iadeyi vazifettik kapı çünkü üstüne tekrar çıktık elhamdülillah eserler yani Ahmet'imizle 25 sene böyle sohbetlerimiz oldu sonra şunu söyleyeceğim hani devrin halifesiyle İmam-ı Ebu Yusuf'un fıstıklı helva yeme hadisesini biliyor. Hocaya söyleyin sabresin dedi ya. Yahu semadan ayet indirecek değil ya zaten sohbete çıktık. Onu da söyleyeyim de sonra da işte geçtiği kadar söyleriz, karar veririz. Ahmed Ahmet'imizle ruhan kucaklaşmak değil mi? Bu ı Nasihat. Kapı biti, tamiri bitince inşallah gene kürsüye çıkacağız Müslümanlar. Gene sohbetlerimize devam edeceğiz. Rabbimiz nasip ederse... İmam-ı Azam Hazretleri küfede büyük bir cemaatin talebenin hocası ve üstadı devrin en büyük ilim adamı. i̇mam Ebu Yusuf Hazretleri de kendisinin talebeleri arasında. İmam-ı Ebu Yusuf'un pederi vefat etmiş. Babası vefat etmiş. Namazını kıldırıyor kabre arkadaşlarına babacağızımızı siz götürün, gözünüzün nuru olarak omuzunuzda, ben İmam-ı Azam'ın hocamın dersinden kalmayın diyor. Zira bu dersi kaybedersen bir daha tekrarlanmayacağına göre, bu mesaili şeriyeden mahrum olurum diyor. Rabbimiz şefaatlerine masarkasın. Aradan birkaç geçiyor, eve erzak, rızık, ekmek, katık getiren olmayınca, Hz. Tabi, İmam-ı Azam'ın tedrisinde anne cazı eyce yokluk hani sinesini çaketti, damarına tak dedi derler ya muhterem Müslümanlar. Annesi eyce sıkılıyor İmam'ı biliyorsun. İmam-ı Azam'ın ders halakasına kadar geliyor ve bir Fatiha'yı çektikten sonra üstad "Ey imam diyor. Allah'tan korkuyor. Benim oğlumu getirdin buraya hafız ettin diyor. Ben yarı günüm aç ömür geçiriyorum diyor. İnsaf etmiyor musun bize diyor İmam-ı Azam Hazretlerine talebenin ortasında. Muhtemelen Müslümanlar İmam-ı Azam Hazretleri diyor. Şimdiye kadar bunu bana söylemedin diyor. Kucağını altınla dolduruyor. <gülüyor> ya ya. İmam-ı Azam Efendimiz bir ortayla ticaret yapardı. Şevkalade <gülüyor> ganiydi fe ukulade gani yedi talebesinin fakirlerinin de rızkını maişetini kendisi temin ederdi muhterem Müslümanlar kucağını altınla dolduruyor git hanım diyor ne zaman böyle bir şey ihtiyaç oldu benim kulağım duysun haberim olsun diyor muhterem Müslümanlar sen sabret diyor oğlum devrin halifesiyle sofrada fıstıklı helva yiyecek diyor halife Mansur İmam Azam Efendimiz'i davet ediyor tabi İmam Mozaf kabul etmiyor bir rivayette. Bak bak mümin kardeşim. Ya bir rivayette İmam Mozaf Efendimiz zindanda kamçılar altında fedai ruh etmiştir. Ya ya canını feda et. Niye mi? Hakim olduğum zaman, kadı olduğum zaman iki zatın birbirine olan hakkında belki belki hak getirebilirim. Verdiğim hükümde şahitlerin söylediğine kanmak suretiyle bir mazlum insanı incitebilirim diye kadılığı kabul etmiyor. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri kendisine, efendim kabul ediverseniz şimdilik bu de bu arsada sizden daha alimi yok deyince herhalde siz kabul edersiniz diye bir de keramet ısrar ediyor İmam-ı Hasan Hazretleri. Sonra İmam-ı Ebu Yusuf, Halife Mansur'dan sonra Harun Reşit devrine doğru kadı oluyor. Bu fakir olan talebe yetişiyor, devrin müştehitleri payesine erişiyor kadıl kudat olarak, kadılar kadısı olarak vazifeyi kabul ediyor. Söyleyeceğim şu muhterem Müslümanlar. Harun Reşit'le bir gün helvaya sofra, sofraya helva geliyor. Fıstıklı helva geliyor. İmam-ı Ebus gözünden böyle yaşlar inmeye başlıyor. Halife soruyor. Ya imam, ortada bir şey yok. Bu ağlamanızın bu gözyaşlarının sebebi ne diyor? Efendim diyor. Yıllar evvel Annecağızım böyle üstadıma gelmişti. İmam-ı Azam Hazretleri büyük üstadımız da şimdi kerametini görmüş oluyorum. Sabret hanımefendi senin oğlun bir gün devrin halifesiyle sofrada fıstıklı helva yiyecek demişti. Şimdi diyor helvada fıstık görünce diyor o günleri hatırladım diyor. Gönlüm taştı diyor. Muhterem emirler ey vallahi hani bize Ladik'le Ahmet Ah'a üstadları demişlerdi ya. Sabresin bir gün gelecek İmam-ı Ebu Yusuf'un gördüğünü görecek dercesine hey hey meclise gittik üç buçuk sene mecliste de kaldık ona benzeyen sofralarda bulunduk fıstıklı helvalar yedik efendim asıl onlar hiç mühim değil şimdi altı buçuk ay Kabe'nin karşısındayız asıl fıstıklı helvayı Resulullah'ın sofralarında yiyoruz efendiler ladikliler ve beni dinleyen Müslümanlar hepinizi Ramazan sofrasına Medine-i Münevvere'de Resulullah'ın huzurunda davet ediyorum tamam mı? Buyurun sofra bizden yemek sizden inşallah Hacı Salih burada gözüme bakıyor hizmetle de bizden demek istiyor yani her sene soframızda hizmet ediyorlar Allah kendilerinden sonsuz razı olsun mümin kardeşlerim tabii ki saat yürüyor evet ömürler yürüdüğü gibi saatte yürüyor. Evet. Ayiceliğe bir mana vereyim. Bir de şu ebdal dediğimiz yediler dediğimiz kişilerin ahlakı ve sıfatlarının bir özetini vereyim. Sözü de fazla uzatmayacağım tabii. Ladiklaca Hamedamız Allah dostu hayatının belli bir kısmını bu manevi aleme ayırmasını Cenab-ı Hak mukadder kılmıştır. Gözlüğe gizli olmaz fehvasınca Sanki bütün enbiyanın menkübelerini bilirdi. Hangi peygamberi sorsanız hayatını anlatırdı bize. Bu anlatışları içerisinde tarih kitaplarının, kasası enbiyanın yazmadığı şeyleri söylerdi bize Ahmet Hanım. Ya kitapların yazmadığı şeyleri. Bir üstadın rahle-i tedrisine oturmadığı halde bir üstadın rahle-i tedrisine oturmadığı halde bilmediği yoktu denecek kadar bize sırrını açardı. Yani duvarının dibinde bir ladikli amca, belki amcayı tanımazdı bile. Ahmet Ağa'yı tanımazdı bile. Tanıyanlar vardı, tanımayanlar vardı. Ama onun dostları vardı ki bütün sırrına ererler ve harimi esrarına girerler ve onun da manen ve ruhan kucaklaşırlardı. Yüce Rabbimiz bu milletin siperi saikası olan bu büyük insanları bugünün cemaatine de lütfesin diye dua ediyorum. Muhterem Müslümanlar, böyle bir mukaddimeden sonra, latifeli bir mukaddimeden sonra, Kur'an-ı Kerim'e beraber bakıyoruz, Allah'ın veli kulları için Cenab-ı halik -ı Zülcelal dersimizin ser levhasını eden, eden ayeti kerimede ne buyuruyor bakınız? Estaizu Billah. Elâ inna evliya Allah'ı la havfun alehim ve lahum yahzanun Biliniz ve agah olunuz ki Allah'ın velileri vardır, mevcuttur. Beşerin yaratılışından kıyamet sabahına kadar o veliler cemaat içerisinde mevcut olacaktır. Muhterem Müslümanlar mevcut olacaktır ve bulunacaktır diye kat söylüyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. La yazalu taifetun min ummeti zahirine alel hak la yadurhum men khazalhum ve bir hadis-i diğer men khalefehum hatta ye'ti Allahu bi emri. Kıyamet kopup sur üflünceye kadar bu cemaat ve milletin içerisinde haktan şaşmayan Allah'tan gayriye yönelmeyen, kalp ve ruhunu arşa bağlayan Mevla'nın has kulları olacaktır. Zalimler onlara zarar veremeyecektir. <gülüyor> Akşehirli Hacı Ahmed Efendi hocamız vardı. Akşehirli Hacı Ahmed Efendi hocamız vardı. Yaş olarak tanıyanlarınız var, bizim sinimizde olanlar çok iyi tanırlar ve derslerini dinleyenleriniz vardır ikinizde Akşehirli Hacı Ahmed Efendi Hoca kürsi de böyle derdi Müslümanlar, kürsi de Konya Kapı Camii kürsisinde böyle derdi medreselerimizi kapattınız, mekteplerimize kilit taktınız ama kalbimizdekini alamadınız derdi Kalbimizdekini alamadınız, alamazsınız, sağ olduğumuz müddetle hakkı, natıkız, gerçekleri söyleyeceğiz derdi Hacı Ahmet 49 senedir karşınızdayım Müslümanlar. 49 senedir Hollanda'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan, Belçika'dan, İsviçre'den tutunuz. Türkiye'mizin bütün vilayetlerinin karşısında 70'li seneler. İçinizde dersimi dinleyenler var Kabe'nin karşısında bütün söylediğim Ladik'le Ahmet'imizi sevenler, aziz cemaat bütün söylediğim özetle nedir biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir gibi muhlis olunuz, Hz. Ömer gibi adil olunuz, Hz. Osman gibi hayalı olunuz, Hz. Ali gibi mert ve er ve minare gibi doğru insan olunuz. Sahabenin hayatı örnek olsun size. Selefi salihinin yolundan yürüyünüz. Kimse hayatınız boyu sizden incinmesin. incinmeyin demişimdir. 49 sene gözyaşlarıyla ve sırtımızdaki elbiselerimiz terle çürümüştür. Şu memleketi Koca Akif kabri cennet olsun. Koca Akif kabri cennet olsun. Enbiya yurdu bu toprak. Şuhada burcu bu yer. Bir yıkık türbesinin üstüne mevlat itirar. Öyle meşbu şehadet ki bu öksüz toprak kışkıran otları bir sıksa adam kan çıkacaktı. Hem de İstiklal Marşı'na ilave etmiş garbun sarmış sarmışsa bir çelik zırhlı duvar benim iman dolu göksüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar medeniyet dediğin tek kalmış canavar diye şahlanan akif muhterem Müslümanlar. Evet biz ey vallahi diyorum mahşerde göreceksiniz Müslümanlar 49 sene bu memlekette her fert veli neşesinde melek haslet etrafına vücudu rahmet olsun diye nefes tükettik terde ettik muhterem ünlüler müslümanlar bir yere içinizde sohbetime özel olarak gelenlere bazen naklediyorum bir yere şadırvan yapmışlar şadırvanın aldığına bir yazı istediler benden hocam kitabı olarak yazacağız bize ne olur bir şey söyleyin bir şey yazın da Altı yol ayırdı böyle Aymanasa giderken, altı yol ayırdı bir yerde mermer bir şadırvan yapmışlar. Aldığına yazacağız, bize bir şey söyleyin dediler. Kıymetli kardeşlerim, o geceyi ayakta geçirdim sanki. Şu kitabı indir, bu kitabı indir, o bir kitabı indir filan. Nihayet Medine-i Münevvere'deki Ali Ulvi Bey Efendi ağabeyinin Gümüştül ve Alevler diye bir şiir kitabı var. Gençler onu bilirler. Ya diğerlerine tavsiye ediyorum alınız teala. oradan şu dörtlüğü şu kıtayı şu iki beyti seçtim şiirler arasından alın dedim bunu şadırvanın alnına yazın neymiş hocam okuyorum bakınız ey yolcu şafaklar sökecek duruma ilerle zulmetlere kan ağlatacak meşalelerle İncitme büyük cettini Allahı seversen milyarla şehidin ebedi varısın sen, delikanlı. Ladin camisini dolduran Ahmedaya uçuşup gelen delikanlılar yiğitler İslam gençliği. İncitme büyük ceddini Allahı seversen milyarla şehidin ebedi varısın sen ya ya. Onun için Arkadaş Akif İstiklal Marşı'mız Arkadaş Yurduma alçakları bastırma sakın Siperet gövdeni dursun bu hayasızca yakın, Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın Kim bilir belki yarın Belki yarından da yakın Ey koca Akif Vallahi ümitsiz değiliz Allah'ın hidayet ve tevfik güneşi doğacak inşallah hem nasıl doğacak biliyor musunuz bir buçuk milyarın üzerine tek kalp tek gönül tek kafa, tek ruh tek iman, tek aşk tek kardeşlik ve tek sevgi olarak doğacak inşallah evet ben size geçen derslerinde Ahmed Amuz'un böyle yıl dönümünde söylemiştim cemaatimden bazıları beni bazen meyyus görürler gözümü yaşlı görürler de bana ümit verirler. Hocam siz söylemediniz mi? Neymiş o? E, Ladik'in kürsüsünden söylediniz Ladik'le Hacı Ahmed'a'mız zaman zaman kendisine derdik. Ahmed'a iyi günler görmeyecek miyiz? Hep ah mı diyeceğiz? Bir de bir oh deyip ölmeyecek miyiz diye sorardım Ahmed'a'mıza. Kabri cennet tabi inşallah teala. Efendim? Kabri cennet inşallah teala. Evet. Ravdatum mirriyaz cennet. Cennet bahçelerinden bir bahçede ebedi kalsın inşallah. Rabbimiz bizi mahşerde onlarla haşretsin inşallah. Elmallah Hamd Efendi Merhum tefsirinin mukaddimesinde öyle diyor. Koca müfessir. Ya Rab bize sevdiklerini sevdir diyor. Bize yerdiklerini yerdir. Biz arşın sahibine alemlerin Rabbine bütün zerratımızla dua edip yalvarıyoruz gözyaşlarımızla sevdiklerinin sevgisini gönlünüzden alma ve o bize öyle derdi Ahmet ağamız, hocam biz görmeyeceğiz ama siz görürsünüz inşallah derdi ben cemaatıma tekrar müzeliyorum Kafuz Osman kardeşim de kürsünün önünde buna benzer onun da hatıraları var. Evet canım. Muhammed Harrani diye pek büyüklerden bir zat vardı. Kendisi Harranlı, Şam'ı Şerif'te 50 yıl kalmış. Meczubin evliyadan acayip bir insandı. Daha değişik bir hali vardı. Kendisi öyle derdi. Şeyh Tahir derdi. Araplar efendi tabirini kullanılmazlar. Efendinin yerine şeyh tabirini kullanırlar biliyorsunuz. Şeyh Tahir derdi. Biz görmeyiz, yetişmeyiz ama o iyi günleri siz göreceksiniz derdi. Ha, Müslümanlar görmek istiyorsunuz değil mi? Ha? Yani arz üzerinin nurla, feyizle, sevgiyle, kuvvetle, kardeşlikle, kucaklaşmış, birbirine sarılmış cemiyet neşesiyle. Değasını söyleyeyim mi muhterem Müslümanlar? Tutuk evleri boş, hapishaneleri boş, zindanları boş, tecdit hücreleri boş, mahkemeleri, mahkeme koridorları bomboş, emniyetçileri suçlu bulanmıyor cemiyette böyle bir cemiyet istiyoruz emniyetçileri cemiyette suçlu bulanmıyor e ne yapacaklar hocam öyleyse polislerimiz canım bu hastalara sağdan gidin sağdan gidin diye verecekler o kadar cemiyette suçlu yok Osmanlı devrinde Türkiye gazetesinin yayınladığı takvimin yaprağının arkasında görmüştüm bir Fransız müsteşriki yani vallahi durum bu Müslümanlar hocanız olarak yemin ediyorum size vallahi İslam cemaatının hali bu kuzum biz böyle bir cemiyet istiyoruz Mevla'dan 14 sene İstanbul'da kaldım diyor bir Fransız müsteşik, 14 sene İstanbul'da Osmanlı'nın İstanbul'unda kaldım diyor 5 tane hadise oldu diyor 5 tane 14 senede 5 hadise oldu diyor bu hadiselerin failleri de Rum'du Yunan'dı diyor tabi Osmanlı kanunlarına göre cezalarını çektiler diyor. Kıymetli kardeşlerim, yani biz öyle bir cemaat istiyoruz, öyle bir cemiyet istiyoruz, öyle bir vatan istiyoruz ki, hani kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Yine İstiklal Marşımız. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu fışkıracak toprağı sıksan şu diyor. Bu vatanda biz, Böyle bir neşe, böyle bir cemiyet, böyle bir cemaat ladikle Hacı Ahmed'a'mız gibi çok çok evliya ile dolu, Sulaha ile memlü, üstatlar, mürşitlerle süslenmiş bir cebiyet, derli toplu bir kavim, bir cemaat istiyoruz. Yüce Rabbimiz bizi bu neşeden mahrum kılmasın inşallahu Teala. Evet. Muhterem müminler Ay-i mana veriyorum. Ezanımız okunuyor herhalde. Artık Mevlamızda da de damlamızı derya sayın inşallah ne yapalım damla deryaya delalet eder az söz de çoğa delalet eder diyor hayırül kelamı makalle ve dellede olduğu gibi tamam mı dumanın atışı de delalet ettiği gibi siz de bizim bu az sözlerimizi derya gibi manaya sahip olan Ahmet'imizin ruhaniyetine usul neşesi olarak kabul edin ve bizi bağışlayın inşallah olmaz mı Müslümanlar evet Ala in evliya Allah'i la havfun alehim ve lahum yahzanun. Aga olun ey müminler. Allah'ın velileri için korku yoktur onlar mahzun da olmazlar. Duyuyor musunuz Müslümanlar? Allah'ın kitabı Kerimi Kur'an-ı böyle diyor. Bilin ve agah olun ki katîyetle inanın ve iman edin ki Allah'ın veli kulları için sui hatime korkusu yoktur cennette dun kalma mahzuniyeti de yoktur. Ateş ve cehennem korkusu yoktur. Sırat telaşı yoktur. Mizanda hasenatının hafif gelip, seyyatının bastırıp ateş korkusu yoktur. Onlar için ne korku vardır ne de hüzün vardır. Ya Rabbi bizi onlardan kıl. Ya Rabbi mahşerde bizi onlarla haşret. Ya Rabbi bizi sırattan onlarla geçir ve kulaklaştır. Ya Rabbi cennete duğulü evveliyle salih kullarınla hani Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif'te ne diyordu? Sana layık kullarınla hemdem Evet Müslümanlar, duanın özü ve iliği. Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif'te asırlardır o Mevlid okuyor ya Mevlitanlarımız. i sana layık kullarınla hemdem Ehli derdin sohbetine mahremet diyor. O ehli dert ki Muhterem Müslümanlar, hayat ve ömürleri boyu Allah, Allah, Allah, Allah, Allah ve yine Allah diyerek yaşamışlar. Evet. Hani meşhur söz, Allah bes, baki heves demişler. Bize Allah yeter, gayrisi vehmü hayaldir demişler muhterem Müslümanlar. Ya biz de böyle diyebilelim müminler inşallah. Öyle olunca la aleyhim ve yahzanun onlar üzerine korku yoktur. <gülüyor> İsterseniz onu da söyleyeyim. Ama ebdal'in ahlakından bahsedecektim. E ne yapalım? Allah'ın verdiğine razı olun Müslümanlar olmaz mı? Mahşer'de Cenab-ı Hak mekandan münezzeh olarak ehli haşre, ehli mahşere böyle sesleniyor zalimler dünyada avenenizi yükselttiniz onlara teskirler vererek vaaitlerde bağışıklarda bulundunuz şu mahşer gününde benim ehlim de müttakilerdir nerede o müttakiler ayağa kalksın buyuruyorum cenabı halik-i dünyada imanla gençler dünyada imanla dünyada aşkla dünyada Kur'anla Dünyada fahri kainatın sünnetiyle Dünyada İslam'ın neşesiyle Dünyada evliyanın izinde Dünyada ile Ruhen sarmaş dolaş olarak Ömür geçiren memleket evladı Mahşerde Cenab-ı Hak Kalkın diyecek Kalkacaksınız Muhatap zikasıyla söylüyorum tamam mı Allah'ın dostları Hakka evet diyen Allah'ın kulları Cenab-ı Hak mahşerde kalkın diyecek, Kalkacaksınız Nefsinizi yendiniz, şeytana uymadınız, ilahi düsturuma evet dediniz, Kur'an hükmüyle amel ettiniz. Resulümün gösterdiği yolda yürüdünüz, sizden vaki olanları affettim, sizin için ne mizan var, ne divan var, cennetime buyurunuz buyuracak Cenabı. Hak. <Gülüyor> Cenab-ı Hak bizi ebedi alemin cennetlerine giden nurlu yoldan ayırmasın inşallah. Bunların cenneti kapısının önüne varacaklar bunlar. Yani Ahmed Ahmız'ı sevenler, Mevlana'mıza muhabbet edenler, Hacı bayram Veli'den yana olanlar, Aksemse dilin ayak izine yanak koyanlar. Cennetin kapıslarına varıyorlar. Melekler soruyor, siz cehennem, sırat, ateş, mizan, terazi filan gördünüz mü? Hesap kitap. Onlar diyorlar ki, ey vallahi biz böyle bir şey görmedik diyorlar. Duyuyor musunuz Müslümanlar? Hadis, hadis, sahih hadis siz ateş, sırat, cehennem falan azap, hesap, kitap muahil. Böyle bir şey görmedik diyorlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ya mekan aleminden harfsiz ve savsiz olarak buyuruyor ki Mevla. Ey kullarım siz dünyadaki nefsinizin cehennem ateşini ruhani hayatınızın cennetine çevirdiniz. Sizin geçtiğiniz o gülüsten vardı ya o fil işi geniş cadde Sırat orası, cehennemizde o yeşilliklerdi diyor Cenab-ı Hak. Melekler, Selamun aleyküm tıbtum fethuluha halidin. Böyle diyor melekler, Selamun aleyküm tıbtum fethuluha halidin. Ne güzel ameller işlemişsiniz, daim ve ebedi olarak cennetlerde kalınız, buyurun diyecekler diyor. Ahmeda'yı sevenler, girdiğiniz nuru yolda daim olun inşallah. Cenab-ı Hak korkmazlar. Onlar üzerine korku yok, mahzun da olmazlar. Bu kadarla kalmıyor. Ellezine amenu ve kanu yetekun onlar ki iman ettiler. Ve ittika ile amel edip mütteki oldular. Lehumul düşra fil hayati dünya ve fil ahira. Onlar için dünya hayatında ve ahiret hayatında müjde vardır. Müslümanlar, tekrar ediyorum, 50 seneye yakındır kürsüden size hep cenneti müjdeledim. Evet. Yani korkutup, ürkütüp, yese düşürmedim teala. Evet. Daima sizlere benim değil Allah'ın cennet kapısını açtım haşa haşa Allah'la kul arasına girilmez ben bir müjdeciyim Resulü Zişan'a bile in illel bela, buyuruyor Cenab-ı Hak ya Muhammed sen ancak tebliğcisin diyor hidayet mükafatlandırmak ceza vermek ancak zatı akdesimizin işidir Peygamber efendimizin bile bize verdiği bu. Kendi vazifesi de o. Biz tebliğ ediyoruz, müjdeliyoruz. Allah Kur'an'da böyle diyor. Lehumül büşra fil hayati dünya ve fil Dünyada da sevinin, mahşerde de sevinin. Cennette ebedi büşra, ebedi müjde var sizler için inşallah teala. Kim onlar? Allah yolunda yürüyenler, Hazreti Muhammed'in sünnetiyle amel edenler ladikle la Hacı Ahmedamız gibi Allah dostlarının sevgisiyle kalbini yeşertip, gönüllerinden marifet çiçekleri açanlar. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Ya, ya, ya. Muhterem Mümliler, bakınız aşk eri Mevlana'mız, 700 yüz yıldır eşeğini dünyanın dehalarına, dahilerine, mütefekirlerine, düşünürlerine, şarkın ve garbın en seçkin seçkin üstadlarına eşiğini öttüren insan. Ya Mevlana Celaleddin Ruhi Hazretleri. Ya. Artık işte isim söylemeye lüzum yok. Biz Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyoruz. Bizi en doğruya iletsin inşallah. Bu neşeyi göremeyenlere Rabbimiz göstersin inşallah. Bu sevgiye eremeyenleri Rabbimiz erdirsin inşallah. Memleketimizden kara günleri kaldırsın inşallah. Muhterem Müslümanlar, 70 milyonun kucaklaştığı, sarmaş dolaş olduğu, adavetleri yok ettiği, gerçek manada vahdetin tecelli ettiği, güneşin daima tuluda olduğu, kuşluk vakti gibi bir cennet vatanı, Rabbimiz bu necip millete çok görmesin inşallah. Madem ki evliya yurdu, madem ki eşkıya yurdu, olmayacak muhterem müslümanlar. Madem ki her insan ayrı ayrı velayet neşesine sahip. Bugün bizi rahatsız eden eşkıyanın şerrinden bu cennet vatanı temizleyip bol bol evliyasının sohbetlerini dinleyerek Mevlamızı zikrede de ede Yahyalı Hacı, Hacı Hasan Efendimizin dediği gibi kabri cennet olsun. Allah Allah Allah diye diye ruhumuzu Mevla'ya teslim etmeyi Rabbimiz mukadder kılsın inşallah teala. Müslümanlar sohbetimi şöyle bitirmek istiyorum. Son birkaç senedir böyle diyorum. Evladınızı yetiştiriniz. Müslümanlar. İyi gün istiyor musunuz? Hacılar, hocalar, imamlar iyi gün istiyor musunuz? evladınızı yetiştiriniz evladınızı neslinle yetiştiriniz <gülüyor> geleceğimiz gençliğimizdir tamam mı? geleceğimiz neslimizdir <gülüyor> Aa, hocam ya işte senin böyle demen yok mu ya? efendim? e ne diyeceğim ya? müslümanlar Tahir hocanız ne diyecek ya başka? Efendim? Mesliniz ve gençliğinizi imanla yetiştirin. Kur'an'la yetiştirin. Aşkla yetiştirin. Şecat ve cesaretle yetiştirin. Yenilmez güçle yetiştirin. Davası için başındaki kıllar adedince başı olsa birer birer feda etme sevgi ve ve imanıyla yetiştirin ve yetiştirin. Bir bu. İkincisi Canlarla başlarla vatanımızın cennet olması için çalışın, çalışalım. Üçüncüsü, burun direğimiz yanarak, kalbimiz sızlayarak, gözyaşlarıyla dua edelim. Ya Rabbi memleketimizde bize keder verme diye. Oldu Müslümanlar? Ya Rabbi cennet vatanımızda bize keder verme diye. Ya, ya, ya. Öyle olunca, muhterem bimmiler, hepimiz bu duaya amin diyelim inşallah. Daha hayırlı günlere, daha nurlu günlere, daha sururlu günlere, daha güzel günlere, daha aydın günlere, u ve kardeşliğin gönülleri ve ruh afakımızı sardığı günlere, Rabbimiz bizi yetiştirsin inşallah. Ve ma tuqaddimu li enfusikum min kayrin, teciduhu indallah fehvasınca, Allahu zülcelal hazretleri yarın mahşerde bire bin bire milyon katlayarak Ecir ve mükafatımızı lütfedeceğine inanarak verelim ki Rabimiz de cennetini versin rahmetini lütfesin bizlere inşaAllahu Teala. <gülüyor> Subhan Rabbi Karebi Elize Ama Yusufun ve salamun ala al Murselin ve alhamdulillahi Rabbi alaamin Fatiha.